Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselam Aleyhi Resulillah, Vebaat, Mü'min hanımlar için 30 şer'i yasak isimli kitabımızın 12. yasağından 12. yasak. Yabancı erkeklerle yalnız kalmak, yani halvet. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh, bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbede, Şöyle, suydu, şöyle söylediğini duydum demiştir. Mahrem bir kimse bulunmaksızın bir adam bir kadınla kadın kesinlikle yalnız kalmasın. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadınların yanına girmekten sizleri sakındırırım. Ensardan bir adam erkeğin yakınları hakkında ne buyurursun diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin yakınları ölümdür demiştir. Bu hadiste Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Müslüman hanım kardeşim. Bu iki hadis birbirine yabancı erkek ve kadının yalnız baş başa kalmal kalmalarının haramlığı konusunda gayet açık ve nettir. Birçok kadının konu hakkında gevşeklik göstererek, aile dostu diye yabancı erkeklerin yanlarına girip oturmalarına sıkça rastlanmasından ötürü bu babı bu kitapta zikretme gereği duyduk. Bu çürük, delil ve mesnetsiz iddia nedeniyle nice namuslar kirletilmiş, nice yuvalar yıkılıp aileler dağılmıştır. Müslüman kadına düşen görev, Kocasının evine, ancak kocasının razı olduğu kimselerin girmesine müsaade etmesidir. Hicap, tesettür, baş başa halvete kalmamak, ihtiyaç olduğu kadarıyla yetinmek gibi şer'i kurallara dikkat etmek şartıyla, kocasının müsaade ettiği yabancı erkeklerle bir ar arada bulunulabilir. Ancak, yabancı bir erkekle, kocasının, ya da mahremlerinden birinin bulunduğu bir ortamda bile olsa, sırf beraber oturmak ya da muhabbet etmek için oturamaz. Yabancı bir erkeğin yanında bulunmak, ancak tıbbi bir sebep ya da evlilik gibi şer'i ihtiyaçtan dolayı olabilir. Bazı kadınlar hile yoluna başvurarak, küçük yaştaki çocuklarıyla beraber yabancı erkeklerin yanında oturmakta, ve bu küçük çocuk ya da kız nedeniyle halvetin ortadan kalktığını iddia etmektedirler. Bu asla doğru değildir. Çünkü küçük yaştaki çocuğun varlığıyla yokluğu eşittir. Zira yaşı küçük diye kendisinden haya edilmez. Aynı şekilde birden fazla yabancı erkeğin bir kadınla baş başa kalması da haramdır. Erkek Kadını yolda yalnız başına kalmış olarak bulabilir. Bu durumda erkek önde, kadın arkada gidecek şekilde yolda kadına eşlik etmek caizdir. Nitekim ifk hadisesinde Aişe radiyallahu anha ordudan geri kaldığında böyle bir uygulama vaki olmuştu. 13. Yasak Yabancı Erkeklere Bakmak Allah Azze ve Celle, kadınların bakışlarını yabancı erkeklere yöneltmekten korumalarını emrederek şöyle buyurmuştur. Mü'mine kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar ve ferçlerini yani namuslarını korusunlar. Nur Suresi Ayet 31 Hafız İmâduddin İbn Kesir rahimehullah şöyle diyor. Allah'ın mümin kadınlara söyle gözlerini sakınsınlar, sözü kocaları dışında kalan ve bakmalarının yasaklandığı kimselere bakmaktan sakınsınlar anlamındadır. Bundan dolayı birçok alim kadının yabancı erkeklerle kadının yabancı erkeklere şehvetli ya da şehvetsiz olarak bakmasının kesinlikle caiz olmadığı görüşüne sahiptir. Bu yasağın illeti şudur. Kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara bakmaları zinanın öncülüdür. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu göz zinası olarak nitelemiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor. Allah, Ademoğluna zinadan payını yazmıştır. Bundan kurtuluş yoktur. Mutlaka bu pay sahibine yetişecektir. Gözün zinası bakmak, dilin zinası konuşmaktır. Nefis temenni eder ve şehvet duyar. Cinsel organ ise bu temenniyi onaylar ya da yalanlar. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'le geçmekte muhterem Müslümanlar. Hafız İbni Hacer Rahimehullah şöyle diyor. İbn Battal Rahimehullah şöyle dedi. Bakmak ve konuşmak zina olarak adlandırılmıştır. Çünkü bunlar gerçek zinaya davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinsel organ da bunu ya onaylar ya da yalanlar demiştir. Her Müslüman kadının bakışlarını yabancı erkeklerden koruması ve bunun sevabını Rabbinden beklemesi gerekir. Kadın için dünyada ve ahirette en hayırlı olan budur. Bir başka yasak. 14. yasak. Yabancı erkeklerle tokalaşmak. Mâkil bin Yasar radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin başının demirden bir iğne ile dürtülmesi kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha iyidir. Bu hadis Taberani Kebir 211 nolu hadiste geçmekte. Umeyme binti Rukayya radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre... O şöyle anlatıyor. İslam üzere kendisine beyat etmiş olan kadınlarla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Kadınlar, ey Allah'ın Resulü! Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, hiçbir kimse hakkında ne arkalarından, ne de yüzlerine karşı iftira etmeyeceğimize, maruf konularda sana isyan etmeyeceğimize dair beyat ederiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gücünüz ve kuvvetiniz yettiğince buyurdu. Ravi dedi ki, kadınlar, Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir. Haydi ey Allah'ın Resulü beyatleşelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına olan sözüm bir tek kadına olan sözüm gibidir. Ya da tek bir kadına olan sözüme benzer. Bu hadis İmam Malik'in vattasında geçmekte. Müslüman hanım kardeşim. Bu iki hadisin delalet ettiğine göre kadının yabancı erkeklerle tokalaşması caiz değildir. Dokunmak zinaya hazırlayan öncüllerden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sahih olarak gelen rivayette şöyle buyuruyor. Adem oğluna zinadan payı yazılmıştır. Bu paydan hiçbir kaçış yoktur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, Ayağın zinası adım atmaktır. Kalp arzular, temenni eder, cinsel organ da bunu onaylar ya da yalanlar. Hadis üstünde geçmekte. Medenilik çırtkanlıkları bu dine tuzak kurarak erkek ve kadınların birbirleriyle tokalaşmalarının masumane dostluğun gereklerinden olduğunu ileri sürmektedirler. Bu iddialar laf güzaftan öteye geçemez. Bunlar Kur'an ve sünnetten hiçbir delile dayanmayan asılsız, boş iddialardır. Hatta var olan deliller bu iddianın aksinedir. Ve bu görüşlerin sahte ve uydurma olduğunu ispatlamaktadır. Başka bir yasak, 15. yasak. Erkeklere benzemeye çalışmak. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hal ve hareketleriyle kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklere erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti. Hadis Buhari'de 5885 ve 86 no'lu hadislerde geçmekte. Müslüman hanım kardeşim. Bu hadis bize şunları göstermektedir. Sesi inceltmeyle, takınılan hal ve hareketle, giyinilen kıyafet ve süsle ya da kadınlara özgü daha başka yollarla erkeklerin kadınlara benzemeye çalışmaları haramdır. Aynı şekilde kadınların da sesi kalınlaştırmakla Hal ve hareketle giyim kuşamda erkeklere benzemeye çalışması haramdır. İslam düşmanları İslam'ı ve akideyi Müslüman gönüllerde yıkıp tarumar etmek için oldukça çirkin bir yöntem takip etmektedirler. Bu yöntem pantolon giymek, gömlek giymek, ceket giymek, kravat takmak ve hatta ayakkabı gibi erkek elbise ve kıyafetlerine uygun kadın giysilerinin yaygınlaştırılmasıdır. Onlar, kadınların erkeklere benzemeye çalışmalarının bizim tertemiz dinimizde haram olduğunu bilmektedirler. Kadınların erkeklere özgü hal ve hareketlerle muvafakatleri onlara benzeye çalışmaları, dinin Müslüman kadınların gönlünde yıkılmaya başlamasıdır. Peki, neden özellikle kadınlar? Çünkü kadın eştir, çünkü kadın kız kardeştir, çünkü kadın annedir, çünkü kadın bacıdır, çünkü kadın mahremdir. Hiç kuşku yok ki kadın, kocası, erkek kardeşleri ve çocukları üzerinde etki sahibidir. Kadın saliha olursa etkisi olumlu, Kadın fasit olursa etkisi olumsuz olacaktır. Kadın, ümmetin temel dayanaklarından biridir. Kadın düzgün ise ümmet de düzgün. Kadın bozuk ise ümmet de bozuk olur. Kadınların erkeklere benzemeye çalışmasının yasaklanmasındaki illet ise şudur. Kadının erkeklere benzemeye çalışmasında Allah'ın kendileri için belirlemiş olduğu fıtratın dışına çıkmak, Söz konusudur. Bu tür bir benzeme çabası, sahibi hakkında lanette bulunulması hasebiyle büyük günahlardan sayılır. Her Müslüman kadın için layık olan davranış, Allah'ın belirlemiş olduğu fıtrata bağlı kalmak, herhangi bir konuda, giyilecek ayakkabıda bile erkeklere benzememeye çalışmaktır. İbni Ebu Müleyke'den gelen rivayete göre o şöyle buyuruyor. Ayşe radıyallahu anhaya bir kadın nalin giyiyor denildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan erkekleşenlere lanet etmiştir demiştir. Bu hadis Ebu Davud'da geçmekte. 16. Yasak kocasına bir başka kadını vasfetmek, anlatmak. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kadın kadının tenine aynı örtü altında dokunup da sonra onu sanki gözüyle görüyormuşçasına kocasına anlatmasın. Muhterem Müslümanlar, bu hadis Buhari'de 5240 ve 5241 nolu hadis olarak geçmekte. İmam İbnül Cevzi Rahimullah şunları söylüyor. Bu yasaklamanın nedeni şudur. Erkek kadının vasıflarını duyunca arzuları kabarır, gönlü alevlenir. Nefsi güzelliği vasfedilen kadının isteğiyle yanıp tutuşmaya başlar. Bu tür vasfedişler güzelliği anlatılan kadının arzulanmasına davetiye çıkarmaktadır. Böyle bir arzu sonucu oluşan tutkunluktan dolayı aşka benzer durumlar ortaya çıkmaktadır. Ahir davana emilhamdülillahi rabbil alemin.